ÇED süreçlerine katılım projesini konuşacağız. Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nda doğa koruma yönetmeni olan ve ÇED süreçlerine katılım projesinin de uluslararası koordinatörü sevgili Aslı Gemci bizim konuğumuz. Hoş geldin programımıza. Hoş bulduk merhaba. Aslı önce şunu sormak istiyorum. ÇED raporu nedir? ÇED dediğimiz çevresel etki değerlendirmenin kısaltması günümüzde öyle kullanıyoruz. Bu yapılacak her yatırımın köprü, yol, baraj, santral her türlü e, yatırım projesinin öncesinde bir çevreye olan etkilerinin değerlendirilmesi, incelenmesi, varsa olumsuz etkilerin azaltılması hatta varsa iyi yönlerinin çoğaltılması için yapılan bir e, uzman incelemesidir. Bunun yapılması e, çevreye e, çevresel etki değerlendirme mevzu mecbur edilir tüm yatırımlar için ve Çevre Bakanlığı tarafından. ...görüş verildikten sonra yatırımların yapılmasına başlanabilir. E, yatırımlardan kasıt termik santraller, kömürlü termik santraller ve başka bilmediğimiz neler var? E, şöyle, çed yönetmeliği yapılacak tüm projeler için eşik değerlerine göre yapılması zorunludur. Ya da e, seçme eleme kriterleri vardır eşik değerine göre. E, gerekli midir, değil midir, kararı alındıktan sonra gerekli olduğuna karar verilirse... Ee, bu karar verilir Çevre Bakanlığı tarafından. Tüm yatırımlar için gereklidir aslında. Örnek vermek gerekirse e, termik santraller dediğiniz nükleer enerji için yine bütün enerji projeleri, ulaşım projeleri... Konut projeleri, yol, köprü, baraj bunların hepsi dahildir. Yani yerelde özellikle yapılabilecek her türlü yatırım faaliyetinde bu çevresel etkiliğin değerlendirilmesi en azından gerekli olup olmadığının incelenmesi şarttır. Evet. Peki bir projeniz var. E, çevresel etki değerlendirmesi raporlarını hem sivil toplum kuruluşlarının katılımını sağlamak ve daha anlaşılır hale hı hı. E, gelir bir şekilde kullanılmasını sağlamak hem de e, bireylerin chat raporları ile ilgili bilgi edinmesini sağlamak. Bu hı hı. projeden bahsedebilir misin biraz bize? Tabii bu anlattıklarınız projenin bir bölümü. Ben geneli hakkında da biraz bilgi Lütfen. vereyim. E, bu Avrupa Birliği tarafından desteklenen 3 yıllık bir proje. Altı ülke var içerisinde. Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna hersek Karadağ, Sırbistan ve Hırvatistan'da projenin ortakları. Liderliğini WWF Türkiye yapıyor. Dört tane ana sonuca ulaşmaya çalışıyoruz bu projede. Bir tanesi sivil toplumun bu konulardaki kapasitesini arttırmak. Hem savunuculuk anlamında hem izleme değerlendirme yapma anlamında hem de Çet ve e, stratejik çevresel değerlendirme konularında teknik kapasitelerini artırmaya yönelik faaliyetlerimiz oluyor. Stratejik çevresel değerlendirme de farklı bir rapor mu? E, tabii ondan da öncelikle bahsedeyim. ÇED'i yatırım projeleri için yani bir proje için bahsettik. E, stratejik çevresel değerlendirme ise Nisan 2017'de e, Türkiye'de uygulamaya girdi. Öncesinde bir yönetmeliği yoktu. Burada da plan ve programlara değerlendirme yapılması gerekiyor. Örnek vermek gerekirse e, bölgesel enerji planları, tarım master planı, turizm kıyı kalkınma planları şu anda e, Türkiye'de bunlar da çevresel değerlendirmeye tabi. Bunlar Hı -hı. tabi e, devlet tarafından, kamu kurumları tarafından yapılacak plan ve programlar olduğu için kamu kurumları arasındaki bir değerlendirme ve Çevre Bakanlığı'nın son onayına tabi olacak. ...yürürlükte olmasına rağmen mevzuat henüz uygulamada bir gerçekleşmesini görmedik, bekliyoruz. Hı hı. O yüzden CHED daha güncel, daha e, somut olarak karşılaştığımız e, bir konu. Fakat bu projede biz tabii diğer ülkelerle birlikte çalışıyoruz. E, SCHD'nin yürürlüğe girdiği son ülke olduk. Diğer ülkelerde çok daha fazla çalışmalar var. Biz de o örneklerden faydalanabileceğiz. E, projede sivil toplumun kapasitesinin arttırımının yanı sıra bir ikinci elde etmek istediğimiz sonuç mevzuatın iyileştirilmesi. E, bu proje kapsamında Türkiye'de biz ÇED yönetmeliğinde bazı maddelerin değiştirilmesi yönünde öneriler geliştirdik. E, i̇ki ana başlıkta bizim önerilerimiz biri halkın katılımının iyileştirilmesi bir diğeri de izleme ve denetim faaliyetlerinin iyileştirilmesi. Önerilerimizi Çevre Bakanlığı'na sunduk. Gerekli genel müdürlükleri, daire başkanlıklarına. Onlarla istişarelerimiz devam ediyor. Bu konuda beraber çalışmaya çalışıyoruz. Bir diğer sonucu projede elde etmek istediğimiz çevresel bu süreçlere katılımın artması. Hem sivil toplum tarafından hem de halk tarafından. Örnek vermek gerekirse, yerelde bir termik santral projesi yapılacaksa. O yerhalde sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar nasıl müdahale edeceklerini, müdahale edemeyelim de nasıl bir etkileşim içinde olabileceklerini konuya nasıl dahil olabilecekleri konusunda bazı yönlendirmeleri ihtiyacı oluyor. bunların Bunlara daha iyi tepki verebilmek için onları desteklemek istiyoruz. Bunu yapmak için iyi örnekler kılavuzları hazırladık. Halkın katılımının nasıl iyi sonuçlanabileceği, hangi metotların kullanılabileceği ile ilgili. Bunun yanı sıra sizin başta bahsettiğiniz gibi kontrol listeleri hazırladık. Bu kılavuzlarda bir ÇED raporu okurken nelere dikkat edebiliriz uzman olmasak bile. Çünkü ÇED raporları uzun belgeler, 300, 500 bazen bin sayfalık raporlar olabiliyor. Hem hidrolojiden hem jeolojiden hem biyolojiden hepsinden anlamanız mümkün değil. Hiçbirimiz için mümkün değil. Bunları kolaylaştırıp hangi noktalarına dikkat edip nerelerine bakabiliriz anlayabilmek için... ...bir kontrol listesi geliştirdik ve şu anda yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Doğa koruma konusunda çalışan çeşitli sivil koru, toplum kuruluşlarına bunu dağıttık. Çok olumlu baktılar. Aynı şekilde Türkiye Barolar Birliği de bunu kullanmak istedi. Bu şekilde yaygınlaştırmayı ve ÇED raporu okur yazarlığı diyebiliriz. Bunu arttırmaya çalışıyoruz. Projenin dördüncü bir ayağı da medyada farkındalık yaratmak üzere... İstiyoruz ki chat konusu daha olumlu yaklaşılsın medyada, daha tarafsız bir şekilde sunulsun halka. Hem yerel hem ulusal basın mensuplarının bu konuda kapasitesinin artırılması için bir adet çalıştay yaptık, bir tane daha yapacağız. Onlara hem hukuki süreçler hakkında bilgi verdik hem de haberler yazılırken nasıl, nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bazı ipuçları vermeye çalıştık. Peki proje ne zaman başladı? E, proje Şubat 2016'da başladı. Şubat 2019'a kadar devam, devam edecek. edecek. Şu anda iki yılını geride bıraktık. Hı hı, devam edecek, süper. E, peki bu projenin şu anda devam ederkenki sürecinde sizin bazı çıktılarınız var. Hı hı. Proje dökümanları onlar. Onlardan bahsedelim ve onları ne şekilde temin edebileceklerini söyleyelim hı hı. bizi dinleyenlere. E, evet, bir politika önerileri geliştirdik. ÇED yönetmeliğine dair. E, içinde izleme, denetim ve halkın katılımı konularının yer aldığı. Bir, halkın katılma, çevresel karar alma süreçleri nasıl etkiler isimli bir kılavuzumuz var. Burada dünyadan iyi örnekler yer alıyor. E, iki adet de kontrol listemiz var. Biri çevresel etki değerlendirme raporlarının incelenmesi için. Diğeri de stratejik çevresel değerlendirme raporlarının incelenmesi için. E, Dökümanların hepsi hem Türkçe hem İngilizce olarak projemizin web sitesinde. Aynı zamanda da Doğal Hayat Koruma Vakfı'nın e, web sitesinde bulunabilir. E, ekleme yapmak istediğim konu biz Lütfen. bu proje içerisinde... Avrupa Birliği'nden aldığımız fonun bir kısmını da e, diğer STK'lar 6-İBE olarak verdik. Yani her ülkede ayrıca beraber çalıştığımız diğer sivil toplum kuruluşları var. Hem bu yayınların oluşturulmasında hem Çevre Bakanlığı ile basın mensupları ile yaptığımız çalışmalarda onların da çok büyük katkısı oldu. Beraber çalışıyoruz. E, Türkiye'de 5 tane sivil toplum kuruluşu var. Çevre Mühendisleri Odası, TEMA Vakfı. Kaz Dağı Koruma Derneği, Karşıyaka Sosyal Sorumluluk ve Bilim Derneği ve Denizli'den Doğa ve Çevre Vakfı. E, yaptığımız tüm etkinlikleri beraber tasarlayıp birbirimizle fikir alışverişi yapıp o şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Harika. Şimdi kısa bir müzik arası verelim ardından tekrar beraber olacağız. Get through, your phone is quiet So are you, the consequence of my demand Of what I mean We've been together so long Our story moved on, but we did not The love we felt, that rescue sound a sentiment, oh I'm die. 94.9 Açık Radyo'da Tuhumda NASA'da Ekolojik Yaşam Programı'nda Aslı Gemci ile birlikteyiz. Doğal, hay Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nda Doğa Koruma Yönetmeni ve aynı zamanda chat süreçlerine katılım projesinin de uluslararası koordinatörü Aslı. Ee, evet Aslı, chat raporu e, süreci tabii o rapor sürecine gelmeden önce çok uzunca bir e, süreci var bu chat'in. Bize o süreci bir detaylarıyla anlatabilir misin? Tabii ki anlatmaya çalışayım. Bir yatırım projesi olduğunda önce proje sahibi bir başvuru dosyası hazırlıyor. Bu proje başvuru dosyası ile Çevre Bakanlığı'na müracaat ediyor, başvuruda bulunuyor. İlk değerlendirme olarak ÇED raporunun gerekli olup olmadığı değerlendirilmesi yapılıyor. Bu projenin büyüklüğüne, yerine göre değişiyor. Örneğin bir maden projesi yapıyorsanız 25 hektardan az bir alan kullanacaksanız gerekli değildir ama üstüne... Mutlaka çet e, sürecinin işletilmesi gerekir. Projenin ÇED'e tabi olması durumunda e, proje başvuru dosyası hazırlandıktan sonra e, Çevre Bakanlığı özel bir format veriyor ve buna istinaden ÇED raporu hazırlanmasını istiyor. Bu süreç içerisinde bizim en çok önemsediğimiz bölüm halkın katılımı. E, diğer özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde halkın katılımı bir süreç olarak görüyoruz. E, çet sürecinin bütününde yer alıyor ama bizde birazcık daha halkın katılımı toplantısıyla sınırlı. Bu toplantı kimler davet ediliyor? Ee, şöyle anlatayım. Çet ee, başvurusu yapıldıktan sonra bakanlığa e, projenin yapılacağı bölgede ya da köyde yani yörede e, ilan ediliyor. Proje, e, halkın katılımı toplantısı yapılacaktır diye. Burada hem yereldeki vatandaşlar hem de sivil toplum kuruluşları e, tabii ki durumun içeriğine göre ulusasıl toplum kuruluşları da dahil olabilir. Gazeteciler yani halkın anlamında Sorunluluk isteyen herkesin herkes. Evet. isteyen herkesin katılabileceği toplantılar. Burada yapılan proje sahibi projeyi açıklar. O projenin içerisindeki yatırım planından bahseder. Nelere etki edeceği, çevreye nasıl bir etkisi olup olmayacağı konusunda bir bilgi alışverişi yapılır. Aslen bu bir bilgilendirme toplantısı değildir adı üstünde katılım yani ideal olarak burada hedeflenen toplantıya katılan kişilerin de e, projeye bir katkı sunabilmesi iki yönlü bir alışveriş. Burada bizde genellikle e, proje yapan e, tarafla e, karşı taraf gibi yani bu projeye ya yapılmalı ya yapılmamalı halkın toplantısına ya karşı çıkılır ya desteklenir gibi düşünüyor. Oysa ki ideal olan burada karşılıklı bir e, bilgi alışverişi yapıp bir katkı sunup daha iyi çözümü beraber geliştirmektir. Biz de bunu hedefliyoruz. İstiyoruz ki hem halk hem sivil toplum süreçler hakkında daha çok bilgili olsun, kapasitesini geliştirsin ki daha iyi katkı verebilsin. Örneğin yani proje sahibinin görmediği bir açık olabilir, iyileştirilebilecek bir özellik olabilir. Bu halkın katılımı süreçlerinde bunların da desteklenebilmesini istiyoruz. Projemizin en büyük amacı da bu zaten. Peki... ÇED raporu okuma ve anlama bilgisinin hı hı. sivil toplum kuruluşlarına ve bireysel olarak vatandaşlara sağlayacağı katkı ne olacak? Hı hı. E, bu halkın katılım toplantılarında ÇED raporu henüz son halini almış olmuyor ama proje başvuru dosyası üzerinden biz inceleme yapıyoruz. Hem onun için hem daha sonrasında hazırlanacak ÇED raporlarını okumak e, şu açıdan önemli. Özellikle kamu kurumları tarafından e, sivil toplumun genellikle yatırıma karşıt olduğuna dair bir intiba oluşuyor. E, bunda hani içeriği bilmeden, teknik bilgi sahibi olmadan hani görüş belirtme yönünde bir e, bir yanlış anlaşılma olabiliyor. E, bu raporları okuyabilmek ya da hepsini okuyamasak bile doğru soruları sorabilmek, özellikle yereldeki halkın ihtiyaçları çerçevesinde nelere dikkat edebileceğini bilebilmesi bu ...katkı sürecini iyileştirecek şeylerdir. Bu ÇED raporunda bizim hazırladığımız kılavuzda kontrol listesinde belli bölümler var örneğin. Projenin tanımı, e, projenin etkileyebilmesi olası olan çevrenin tanımlanması. Nasıl e, olumsuz etkileri olabilir? Olursa bunlar nasıl önlenir, nasıl bertaraf edilir? Nasıl bir izleme planı yapılmalıdır? E, bu rapordaki bu noktalara vatandaş olarak bakabilirsek... O zaman daha tatmin edici, daha iyi görüş verebiliriz. Sağlıklı bir fikir edinebiliriz. Bu rapordaki bu noktalar okuyup benim çevremde şöyle şöyle etkileri olabilecekmiş ama belirli önlemler alınmış ve ben bunları belirli yöntemlerle izleyebileceğim, denetleyebileceğim. Bu fikre sahip olmadan tabii görüş vermek çok zor. Hı hı. Bunu da anlayabilmek için daha basit bir şekilde, daha net bir şekilde çed raporunda bu bilgilerin içerisinden çekip alabilmeye çalışmalıyız. Bizim yapmaya çalıştığımızda bu şekilde güvenilir görüşler oluşturabilmek sağlamak. Peki bir şey soracağım. Proje kapsamında yayınladığınız bu yayınlar dışında vereceğiniz eğitimler de olacak mı? Ya da toplantılar Sivil toplum kuruluşlarına yönelik birkaç tane eğitim yaptık geçtiğimiz iki sene içerisinde. Basın mensuplarına yönelik yaptık. Her ikisinden de projenin bu son senesinde tekrar devam edeceğiz, yapacağız. Aynı şekilde beraber çalıştığımız sivil toplum kuruluşları, onlar da benzer eğitimleri daha yerel bazda yapıyorlar. Hem halka yönelik, hem basın mensuplarına yönelik. Çeley ilgili konferanslar, okur yazarlık toplantıları, kendileri yayınlar çıkarıyorlar. ...katıldıkları halkın katılım toplantıları ilgili ilgili raporları var. Bunları da e, bizlerle paylaşıyorlar ve yaygınlaştırıyoruz. E, peki Aslı, yönetmelikte neleri değiştirmek istiyorsunuz projenin aracılığıyla? Hı hı, bahsedeyim. E, ÇED yönetmeliğine geçtiğimiz Nisan-Mayıs aylarında e, bu politika önerilerini geliştirdik. İki no, ana noktada biz e, iliştirilme önerilerimizi sunuyoruz. Bir tanesi izleme denetim konusu. E, şöyle... Daha önce yönetmelikte, çevre yönetmeliğinde e, izleme ve denetim vardı. Yani bir e, proje için yatırma başlandıktan sonra çevreye olan etkilerinin ya da bunlara karşı alınan önlemlerin izleme faaliyetleri yapılırdı. Ve bunun e, denetimi yapılması gerekir. Bunun faydası şu anlamda ben bir proje yapacağım, nükleer santral yapacağım tanıtma arazisinin ortasına derim. E, çevre Bakanlığı bana sen bu çevresel etkileri nasıl dengeleyeceksin diye sorar. Ben de çeşitli taahhütlerde bulunabilirim. Ama beni kimse izleyip denetlemezse bu taahhütleri yerine getirip getirmediğim, e, kontrol edilmediği sürece bu raporun bu kısmı işlevsiz hale geliyor. E, daha önce dediğim gibi ÇED yönetmenin de vardı ama e, izleme denetim faaliyetleri devlet eliyle yapılmadığı için danıştay kararıyla yönetmenin bu maddelerine yürütmeyi durdurma karar verildi. E, biz burada tabi izleme ve denetim konularının tekrar yönetmeliğe dahil edilmesi ve denetim konusunun mutlaka Çevre Bakanlığı tarafından e, bu sorumluluğun alınmasını istiyoruz çevre mühendisler odası ile birlikte bu konuda çok çalışıyoruz e, çevre bakanlığında ÇED izin denetim genel müdürlüğü ile çok yakın temaslarımız var kendileriyle bu konuda çok istişarede bulunduk e, geçtiğimiz yani Aralık ayı sonunda da bize aslında hani bu izleme konularının tekrar yönetmelikte olabileceğine dair o olumlu e, sinyaller verdiler bunu takip etmeye devam ediyoruz. Bir diğeri de halkın katılımı konusu. Genellikle chat süreçleri basında yer aldığı haliyle halkın katılım toplantısında hani sıkıntılar, anlaşmazlıklar bazen yapılabiliyor, bazen yapılamıyor gibi haberlerle karşılaşıyoruz. Bunun yani Bu demokratik bir hak, bu bir katılım süreci mümkün olduğu kadar iyi şekilde kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Karşılıklı bir güven alışverişi de gerekiyor. yani Hem kamu kurumlarıyla sivil toplum arasında ya da halk arasında diyebilirim. Çünkü sivil toplumda genellikle şöyle bir algı var. Biz ne kadar dahil olursak olalım, ne yaparsak yapalım. Hani acaba ciddiye alınmıyor muyuz? Verdiğimiz görüşler yerine ulaşmıyor mu şeklinde? Etkisiz eleman mıyız? Evet, öyle bir izlenim var. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Aynı şekilde kamu kurumları tarafından hani bizim verdiğimiz her şeye itiraz ediliyor. Halbuki bu görüşlerin içi dolu olması lazım. Evet. Yani karşılıklı bir güvenin artırılması lazım. Bizim yönetmelikte önerdiğimiz bu kapsamda birincisi halkın katılımı toplantılarında verilen görüşlerin, sorulan soruların ve yapılan önerilerin kayıt altına alınması. Yani bu bir öneri şeklinde şu anda. Normalde kayıt altına alınmıyor mu? Yani yapılsa iyi olur gibi bir tavsiye niteliğinde ama bunu yönetmeliğe koyarsak kaydı tutulmalıdır, kamera kaydı alınmalıdır. Bunlar bakanlığın web sitesinde yayınlanmalıdır. Böyle bir önerimiz var. Nitekim daha sonra yürürlüğe giren stratejik çevresel değerlendirmede bu öngörülmüş devletimiz tarafından. Eğer chat süreçlerinde de benzer kayıtları tutabilir ve bunları halk ile paylaşabilirsek bu güven sıkıntısını çok büyük ölçüde bertaraf edecektir, faydası olacaktır. Aynı şekilde... Ee, bir de demin süreçten bahsediyordum halkın katılımı toplantısının ardından ÇED raporunun e, onaylanma sürecinde bir de bakanlığın içerisinde yapılan inceleme değerlendirme komisyonu toplantısı vardır. Burada tüm komu kuruluşları ÇED raporuna görüş verir. Burada da biz yöre halkından birinin e, ve mümkünse bir sivil toplum kuruluş temsilcisinin yine bu komisyonda da bulunup e, görüş verebilmesini istiyoruz. Çünkü bunlar da kayda geçiyor. Şu anda bu komisyonda o kişiler yer almıyor. Ee, yer almıyor. Hı -hı. Talep edip Gitmek e, isterseniz böyle olanaklar var. Ama yönetmelikte olması. Evet bu komisyonun ana e, üyeleri arasında değil. Eğer yönetmelikte böyle bir değişiklik yapılırsa bunun e, mutlaka faydasını göreceğiz. E, özellikle bu konuyla ilgili ve verdiğimiz tüm e, politika önerileriyle ilgili e, yakın zamanda da e, mecliste bir araştırma önergesi açıldı. Onun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Şubat ayı sonunda Aynen bu izleme, denetim ve halkın katılımı konularında verdiğimiz öneriler birebir e, araştırma önergesine girdi. Eğer e, olumlu sonuç çıkarsa da projeniz ciddi anlamda desteklenmiş Tabii. ve hedeflediğiniz şeyler hayata geçmiş olacak. Tabii yani mevzuatta bu yönde bir değişiklik olması halkın, e, sivil toplumun bu süreçlere çok daha iyi katılmasını sağlayacak. Bu yönde çok ciddi bir adım atılmış olacak. Evet, projeyle ilgili daha detaylı bilgiyi Doğal Hayat Koruma Vakfı'nın web sayfasından edinebilirsiniz. Aslı çok teşekkür ederim programıma konuk olduğun için. Ben teşekkür Bize ederim. Bize harika bilgiler verdin. Çed'in ne olduğunu sayende gayet net bir şekilde anlamış olduk. Evet, e, Tohum'da NASA'da ekolojik yaşam programında bugün Aslı Gemci ile birlikteydik ve Chat süreçlerine katılım projesini konuştuk. Lütfen web sayfasını ziyaret edin ve projeyle ilgili daha detaylı bilgi edinin. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam. Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay.